Ateşimde arayın beni. Yazan Hidayet Sayın, Dramatürk Selma Fındıklı. Yöneten Ejder Akışık, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar Sunucu Mehmet Atay Zeliha Tülay Bursa Fatma Şefika Ümit Tolun Hafize Buket Türk Yılmaz Nafize Meltem Eseroğlu Nuri Cahit Çağran, Ali Murat Atak Muhtar Ali Hürol Halime Ümit Sergen 1919 Mevsim yaz ortası Uyuşuk uyuşuk akan Büyük Mendiraz sırma kurak topraklar arasından süzülüp gidiyor ova boyunca Osmanlı Devleti'nin son günleri Her yerde umutsuzluk, tedirginlik ve kaygı görülüyor Hasta adamı aralarında paylaşmış olan büyük devletler Söke ve çevresini İtalyanlara, İzmir ve Aydın yöresini Yunanlılara bırakmışlardı Masa başında yapılan anlaşmayı uygulamak üzere ilgili devletler büyük bir iştahla o bölgelere birliklerini çıkarmışlar, girdikleri yerlerde durumlarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlardı. Özellikle yerli Rumların desteklediği Yunan güçleri çok acımasız davranırken İtalyanlar o yörenin insanlarıyla iyi geçinerek halkın desteğini sağlamaya bakıyorlardı. Hatta Çatpat Türkçeleriyle iyi niyetli olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlar, bölge halkına yardımcı olacaklarını söylüyorlardı. Üç ay önce Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmış, Erzurum ve Sivas kongreleriyle ülkede kurtuluş bilincini geliştirmenin yollarını aramaya başlamıştı. Ülkenin orasında burasında tek tük direniş çabaları görülse de büyük bir kalkışmanın izleri henüz yoktu. Ne olup bittiğini bilemeyen halk kaygılı bir bekleyiş içindeydi. Menderes Ovası'ndaki pamuk tarlalarında öbek öbek kadın iççiler çalışıyordu. Erkekler ya askere gitmişler, ya çetelere katılmışlar, ya şurada buradaki zenerek gelişmeleri izlemeye başlamışlardı. Tarlalarda yaşlılarla çoğu dul ve yetim olan kadın işçiler çalışıyordu. Ne sert toprak bu böyle Avuçlarım kabardı Benim de belim koptu Nanem oğlu oh. gibi sızlanmayı bırakın çocuklar Dayanın oh. Dayanın yaraladık neredeyse oh. Ay oh. Bittik bittik Şu deli sıcakta öldürecek bizi oh. Bugüne kadar öldürmediyse Bundan sonra da Öldürmez korkma oh. Şimdi bir fili filesen bir çınar gölgesini... ...hiçbir şeye değişmez. Elinin altında buz gibi bir bakraç ayran. Kuyuya sarkıtılmış. Kütür kütür bir de karpuz. <gülüyor> oh! Bir tepside börek ister misiniz yanında? Olsa kötü <gülüyor> mü olur Fatma abla? <gülüyor> İsterseniz nar gibi kızarmış. Bir de tavuk koyalım sinenin üstüne. Ha? Ne dersiniz? ha? Allah deriz Fatma abla. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ne zamandır tavuk yediğimiz yoktu. Tavukları yersek yumurtayı nereden buluruz kız? <gülüyor> Zeliha, dilini mi yuttun Allah sen? Konuşsana sen de. Ne konuşayım Hafize abla? İçim hoş değil. Üstümüzde kapkara bulutlar dolaşırken yemek içmek kimin aklında? Doğru dersin de. Boğaz bu kız aç durur mu? Bu sarı sıcağın altında neden çalışıp dururuz her Allah'ın günü? ...hep o kör boğaz için. Düşman ta böğrümüze dayanmışken... ...yemek içmek haramdır bize. Eh, bizden çalışmak... ...ötesini... ...büyüklerimiz bilir. Hangi büyüklerimiz? Padişah, paşalar. İşte. Hani nerede onlar? Saraylarda, konaklarda... ...bal baklava önlerinde. Büyüklerimiz bilir diye oturursak... Bizim elimizden başka ne gelir kız... ...yarım aklımızla ne biliriz ötesini? Kendimizi yarım akıllı sayarsak... ...başkalarından akıl almaya çalışırız bize abla. Bakın... ...İtalyanlar bizden size kötülük gelmez... ...işinize bakın demişler. Bazı yarım akıllılar buna kanıp... ...bunlar bizi seviyor demeye başlamışlar. Bizi sevseler topraklarımızda işleri ne? Geçenlerde onlardan biri... ...Menderes'e bakmış, bakmış da... ...bu su hep böyle akar diye sormuş... ...yarım yamalak Türkçesiyle. Akar demiş bizimkiler. Siz hep böyle bakar... ...diye sormuş o zaman da... ...ee bakar demiş bizimkiler... Oh, ...yazık... ...bu kuru toprakları neden sulamazsınız... ...bu suyla demek istemiş herhalde... ...onlara soran varmış gibi... ...velakin bu ekinleri... ...biz suladığımızı düşünün çocuklar... ...şu çelimsiz pamukların... ...keyfine bakın siz o zaman... ...bir yerine on verirler Alimallah... ...onun yolunu bir bulsak... ...nasıl... ...çenenizi yormayın boş... Böyle gelmiş böyle gider. Böyle gitmemeli oysa. Aklımızı kullanırsak buluruz yolunu. Biz aklımızı hırlaşıp kapışmakta kullandığımızdan elin adamı gelip toprağımızı elimizden almaya kalkar böyle. Aman of. içimi kararttınız be kızlar. Öf. Bırakın yakınmayı canım. Ay, Ay. Hadi bir türkü tutturalım da içimiz açılsın. Ay, hadi. Türkü <gülüyor> mü? Tam da sırası ya. Bu sıcakta mı? Ah. Çapayı her sallayışında beynim <gülüyor> sallanıyor valla. Baş türlü zaman nasıl geçer haspalar. Hadi bak ben başladım. Getirin arkasını. Aydın aydın. Güzel aydın. Aydın aydın. Yanıp Yakılaydın Yaşadıkça Türk evladı Yaşadıkça <gülüyor> Türk ...çaçıcı bir türkü bu da... ...hep birlikte kükremek varken... ...yanık türkülerle oyalanmak boşuna... ...kükremek de be kız... ...aslan kükreyince... ...tilkilerle çakallara kaçmak düşermiş... ...aslan padişah olduğuna göre... ...kükremek de ona düşer... ...bırakın kükremeyi korkudan bir köşeye sinmiş o... Tahtıma dokunmayın da ne yaparsanız yapın deyip olacakları bekliyor. Kız sen neler biliyorsun böyle yumruk kadar başınla ha? Memleketi bataktan kim çekip çıkaracak acaba? Aman boşuna yormayın çenenizi çocuklar hadi iş olacağına varır. Bizim umar beklediğimiz büyüklerimiz de iş olacağına varır deyip ellerini kollarını kavuşturmuş bekliyorlar. Allah büyüktür kızım kullarının sıkıştığını görmüyor mu yukarıda ha? Zeliha pek haksız değil hani. Çekememezlik kemiriyor bizim içimizi. Baksanıza, Demirci Efe ile Yörük Ali Efe kanlı bıçaklıymışlar. İtişip kakışacak zaman mı şimdi? Aman ben onu bunu bilmem. Bizim işimiz Allah'a kaldı çocuklar. Bence Umut Mustafa Kemal Paşa'da. O tek başına ne yapsın be kızım? Tek başına olduğunu kim söyledi? Millet öldü mü? Biz öldük mü? Millet ölmediyse bile gücü tükendi zeliham. Baban Ay. Çanakkale'de şehit düştü. Benim adamımla kardeşim <gülüyor> de öyle Her evden en az bir yiğit kapıp aldı Çanakkale oh, Erkek bırakmadı ortalıkta Her evden bir yiğit kapıp aldı ama Baş eğmedi Çanakkale Başta Kemal Paşa Arkasında babam Öçekiler Samsun'a çıkmış birkaç ay önce Oralarda ne yaptığını bilen yok ki Erzurum'a gidip Gelin arkamdan diyesiymiş halka benim Hasan'ım Erzurum'da onu görmüştür belki. Asker ocağına gideli ne kadar oldu seninki? Altı yıl. Ne bitmez vatan borcuymuş bu. Beş aydır mektup falan da yok. Nerededir? Nasıldır bildiğim yok. İnşallah kendi verir ansızın. Mektubu yerine. Ah... Nerede o günler Fatma abla? Bu karışık zamanda hiç umudum yok valla. Her bir iş. Biz kadınlarla, yaşlı neneleri, dedelere kaldı. Evlerimiz tangırelek, tangı tas. Yarın ne olacağını bilen yok. Allah bugünümüzü aratmasın. Deli arılar gibi üşüştüler başımıza. Oh. Sıcak da bir ısırıyor ki insanı. Deli arıdan beter. İşte... ...o deli arılardan birkaçı... ...saldan indiler... ...bu yana geliyorlar... ...ayakları kırılasıcalar... ...kinek oh, karakoluna gidiyorlar besbelli... ...gidemez olsunlar... ...şu tafralarına bakın soysuzların... ...sanırsınız kırk yıldır buralar onların... ...azırmayın ah, çocuklar... ...bize dokunmayan yılan bırakın... ...geçip gitsin yanımızda... ...ah... ah. Yoldan sapıp bize doğru yürümeye başladılar <gülüyor> Saiden öyle Kestirmeden geçecekler anlaşılan ha, e, Görmemiş gibi yapın en iyisi Bunların <gülüyor> niyeti kötü Bakışları üstümüzde Kız işimize bakalım dedim ya Çömelecek miyiz Fatma abla Yok düşman erkek sayılmaz Başınızı yerden kaldırmayın sakın İyice yaklaşın birbirinize Hadi pis pis sırıtıyorlar bir de Bakmayın yüzlerine canım Ayağına basılmayan köpek ısırmaz Olan oldu Durdular Köpekler Şş, Dilimizi bilirler belki Sıkı kavrayın çapalarınızı Ne olur ne olmaz Tüfeğe karşı çapa mı? Çapa, diş, tırnak ne olursa Hele bir azıtsınlar aa, aa, Kız Zeliha Üçü de sana bakıyor bunların hı hı. Ne bakıyorsunuz be çakal soyları Pişmiş kelle gibi ne sırıtıyorsunuz Topraklarımızı çiğnediğiniz yetmedi de... ...namusumuza da mı göz diktiniz şimdi? yapmak yapma kız. Parma üstlerine. Defolun gidin buralardan. Tasınızı tarağınızı toplayıp gidin hemen. Uzatma kurbanın olayım Zeydia. Bunları ne yapacağı bilinmez. Kapat çiğneni. Eğer kendiliğinizden gitmezseniz... ...dişimizle, tırnağımızla söküp atacağız sizi topraklarımızdan. Güvenmeyin ellerinizdeki silahlara. Ayı tüfekle değil... ...yürekle vurulur diye bir söz vardır bizde. Anladınız mı? Amanın şimdi patlayacak adamlar. Heri kollarından çekiyor bakın. Oh çok şükür gidiyorlar. Zibidiler. İt soyları. Sus gayrı. Neyse ki ucuz kurtulduk. ödüm koptu vallahi. öldüm öldüm dirildim. Kız Zeliha deli misin nesin sen ha ya çelellenseydi adamlar ne olurdu sonra halimiz ha? Tamam şimdi olanlar olacak dedim içimde. Dilimizi anlasalardı hapı yutmuştuk hepimiz. Ya silahlarını üstümüze doğrultup tövbe tövbe. Ya anlasınlar nasıl alev alev yanıyor yüreklerimiz nasıl boğuluyoruz onları gördükçe. Buldun halimizden anlayacak adamları. Kız onların astığı astık kestiği kestik. Kafa tutup da belayı üstümüze çekmek doğru mu? Ay, ay hadi gelin de şu ağacın altında dinlenelim biraz. Dinlenelim de elimizin ayağımızın titremesi geçsin. Vallahi dayak yemişe döndük hepimiz. Bu kel ağacın gölgesine gölge denirse. Oh nefise. Şimdi de sen mi delleniyorsun? <gülüyor> Senin için ulu ağacı konduracak değiliz ya buraya. Hanım mı oldun başımıza? Gelmel, ağaç işte. Aman hanımlık kim biz kim be Fatma abla. Hani lafın gelişi. Gönül bu hep istiyor. Gönlüne söyle de isterken ölçüyü kaçırmasın. Su da hamam suyu mübarek. İç iç kesmiyor. Al bir tane daha. Hey hizmetçiler, çabuk buzlu ayran getirin de hanımlar içsin. <gülüyor> <gülüyor> Babanızın çiftliği mi burası? Aspalar, Bulduğumuzla yetinseniz de siz. <gülüyor> <Gülüyor> kız Eliha, Otursana sen de Hala geçmedi mi korkun yoksa Korksaydım süt dökmüş kedi gibi sinerdim bende. de Az mı, eteğimi çekiştirip durdunuz susayım diye Korkmamak elde mi deli kız Senin evinde de eline bakan çocukların Yaşlı anan baban olsun da görelim o zaman Bir ana bir kız yerde bulup gökte yiyorsunuz Bizimki öyle mi Bilmeyen duysa bir elimiz yağda bir elimiz balda sanacak biz Hafize abla. Bir dul bir yetim yaşayıp gidiyoruz namusumuzla. Onu bilirim de. Sen de bu güzellik varken yakında turnayı gözünden vuracağını da bilirim cancağızım. Ben de öyle sanırdım Emme. Evlenince anladım hanyayı, Konya'yı. Benim şansıma iyisi düştü Emme. Birlikte yaşayamadıktan sonra. Benim evlenmeyi düşündüğüm yok. Düşünsen bile güzelim hani uygun erkek mi kaldı ortalıkta? Burada yoksa başka yerde çok. Onun güzelliği bir duyulsa dağlar arkasından koşar gelir alimallah. Şu boya posa, şu gözlere, şu gösterişe bak. Mürdüm eriyim, maşallah. <gülüyor> Aman Nefis abla. Kim gelirse gelsin bu düşman sürüleri defolup gitmeden evlenmem ben. Ah, ah. Evlenmeyip de ne yapacaksın güzel kızım? Düşman sürülerinin peşine sen düşecek değilsin ya. Neden düşmeyeyim? Hep birlikte düşmeliyiz onların peşine. Ooo deniz yeli çıkıyor çocuklar. Deli Poyraz canımıza tak etmişti sabahtan beri. E hadi öyleyse dilli düdükler. <gülüyor> hadi kalkın. Hadi iş başına. Sen de göz açtırmıyorsun insana Fatma abla. Kendi işinmiş gibi sıkıştırıyorsun bizi. Ee, aldığını hak etmeli insan kızım. Biz mi hak etmiyoruz aldığımızı? Eve sürünerek vardığımız yetmezmiş gibi... ...hadi yeniden iş başına... ...bir lokma yemek yok akşama... ...hele bir de su bittiyse yandım... Ah, atlılar... Ah zeybekler... ...hangi Efe'nin kızanları acaba... ...kim olurlarsa olsunlar... ...bunlar erkek... ...yanımızdan geçerlerken hep birlikte çömelelim çocuklar... ...erkekmiş... ...geldiler çömelin... ...çömelse ne Zeliha... ...çömel kız... ...delinin zoruna bak dik ayakta duruyor... Neden çömelmedin kız? Neden çömelicekmişim? Töreyi, geleneği bilmez misin? Kadın dediğin yanından erkek geçerken çömelir. Ah! Durdular. Gördünüz mü başımıza geleni? İster misiniz dönüp hesap sorsunlar şimdi bizden? <gülüyor> Kızdılar bize. Bir, biri, biri döndü bile. Yandık. Ne yapacağız şimdi? Ah Zeliha, ah, ah deli kız ah. <gülüyor> Hey sen! Neden çömelmedin önümde kız? Neden çömelecekmişim? Soruyor bir de. Yanındakiler neden çömeldiyse ondan. Bunu öğreten olmadı mı sana? Ben çömelmem. Şuna bak çömelmezmiş. Biz erkek değil miyiz? Demin buradan düşman askerleri geçti. Bakışlarıyla bizi yiyip bitirdiler. Onlara bizim topraklarımızda işiniz nedir diye sormayana sorup da gereğini yapmayana erkek demem ben. Şşt, kapa çeneni kız. Baksana. Yalansa yalandı. Bir daha yapmam dezeliyor. Ha. Adın ne senin? Zeliha. Bu köyden misin? He he. Şehit Osman'ın kızıyım. Ha. ...kız zili ha... ...kaçıncı bu ha... ...eli silahlı adama söylenecek laf mıydı o... ...yüreğim ağzıma geldi valla... ...korkudan elim ayağım buz kesildi... ...verilmiş sadakan varmış doğrusu... ...başkası olsa çeker vururdu acımadan... ...insan vurmak önerse ...gidip düşmanı vursunlar... ...omuzlarında mazer, ...bellerinde hançerle... ...bizlere caka satacaklarına... ...düşmana dersini versinler... ...önlerinde çömelecekmiş ...neden... ...erkekmişler de ondan... ...hadi oradan... ...bakın... ...bir şey diyemedi diklenince. Kuyruğunu kıstırıp gitti. Neden? Ne kızmış be? Dobra dobra böyle dedi ha? Gözlerimin içine baka baka hem de. Dimdik. Aşk olsun. Yamanmış. Doğruydu söyledikleri. E doğru da olsa böyle diklensin karşımızda. Olacak iş mi Nuri? Bizim topraklarımıza işiniz ne diye sormayana. Sorup da gereğini yapmayana. Ha? Hadi bakalım yalan de buna. Diyebilirsen tabii. Haksız de. Öyle olmasına öyle de. Kızın sesi kulaklarımda çınlıyor. Gözlerindeki ateşi unutamıyorum Ali. Yoksa sen, yoksa abayı yaktın mı o kıza Nuri Zeybek? Böyle silk kez geliyor başıma. Aklımda hep o. <gülüyor> sen ondan hesap sormaya gittin, o senden hesap sordu. He? Yumruk kadar başıyla hem de. Duyulursa yalnız seni değil, hepimizi tefe koyarlar Ali Allah Umurumda değil. Oho, sen bu kıza tutulmuşsun dostum. İçime bir ateş düştü ki. Sorma Ali. Öyleyse kaçır olsun bitsin. Yok yok. Ona bunu yapamam. Olacaksa gönül hoşluğuyla... telli duvakta olmalı. Vay gidi, vaylar gidi. Desene olan oldu sana. Hem de nasıl. Dün onu tanımazken... ...bugün yangını sardı bedenimi. Başı göklerde gezen Nuri Zeybek... ...bir anda yelkenleri indirsin ha. <gülüyor> Neler oluyor şu... ...kaonoz dipli dünyada. Yüreğine böyle bir ateş düşmeden... ...anlayamazsın beni. Eee? Ne olacak şimdi? İçime düşürdüğü ateşle... ...onu da tutuşturmaya bakacağım be Ali. Yandı gülüm keten helva. Oo. Muhtar amca... ...hoş geldin. Ne var ne yok köyünde? Ee, ne olsun seybekler... ...yana dona yaşayıp gidiyoruz işte. Otur şöyle. Otur. Bir şey mi oldu... Ya Neden? Nurize Zeybey'in canı sıkın gibi de. Ee, gönlün yazı var, kışı var. Muhtar amca. Bir şey yok Emin amca. Merak etme. Bir terslik yok. Hı, i̇yi öyleyse. Düşmandan ne haber? Ne gibi? Baskı yapıyor mu? <gülüyor> Biz uzak durdukça onlar da bize yaklaşmıyor. Asıl canımızı sıkan aldığımız haberler. Günanın Urşak'a yaklaştığını duydum. Bir direnişte karşılaşmadıkları belli. Ne olacak bu gidişin sonu? Nasıl sökülüp atılacak bunlar oralardan? Nasıl geldilerse öyle giderler. Millet bir toparlansın hele. Millet toparlansın da nasıl? Bu başıbozukluğu bitirmek için kaya gibi bir baş gerek bize. Bölük pörçük güçleri bir bayrak altında toplayacak ateş gibi, dağ gibi biri. İşte o. İşte o biri. Kim olacak seybekler? Bilen var mı? Bence Karabekir Paşa'ya ne dersiniz? Bilmem ki. Bence Mustafa Kemal Paşa tam aradığımız adam. Çanakkale'de dünya tanıdı onun. Onun da padişahla arası açık. Açık olmasa şaşardım. Büyük devletlere boyun eğip memlekete buyur eden adama... Padişah mı derim ben? Neyse ki Demirci Efe ile Yörük Ali Efe barışıp düşmana birlikte karşı koymaya karar vermişler duyuşuma göre. Bir de Çerkes katılsı onlara. Bin kadar adamı varmış. Gözünü budaktan sakınmayan bu bin adamlar neler yapılmaz. Bir de tersini düşün. Biraz daha palazlanırsa başa bela olur böylesi. Sizin Efene düşünüyor bu konularda? <gülüyor> Biz daha işin başındayız muhtar amca. Otuz adamın yeli düşmanı yerinden oynatmaya yeter mi? Hele yüzü, iki yüzü bulalım da sen o zaman gör bizi. Efe'ye ne düşündüğünü o zaman sor. Akıl vermek gibi olmasın ya, siz de demirci Efe'ye katılsanız. Boşver. Bizim Efe hiç sevmez onu. <Gülüyor> Biraz sivrilen kimseyi beğenmiyor nedense. Ah, şu çekememezlik yok mu? Derdin başı güven. Biz armudun sapı üzümün çöpü deyip havanda su döverken düşman yol alıyor boyna. Güvensizlik içimize işlemiş. Bir de buna can korkusunu ekle. Doğru. Düşman bir yandan. Devlet bir yandan. Biz bir yandan. Öyle değil mi Emin amca? Ee, şey aslında... Çekinme çekinme söyle. Her bir şeyi sizden bekliyoruz. Para, yem, şu bu. Doğruya doğru. Herkesten değil ki. Verebilecek olandan istiyoruz. Verebilecek kaldı mı ki? Kaldı mı Emin amca? Deren korkudan vermiyor mu? Doğru söylersin Zeybek. Elde avuçta bir şey kalmadı gayri. Kızanımız, hayvanımız, unumuz, tarhanamız bitti. İki arada bir derede kaldık. Güçlenmeyin ya. Beni çağırdınız duyunca. Tamam. Zeybekler gene isteyecek dedim içimden. Biz bir şey istemeye gelmedik. Şimdiye kadar gelenler... ...hatırımızı sormaya değil... ...hep istemeye geldiler. Bir yabancı görünce içimiz cız ediyor o yüzden. Arkası gelmeyince... daha olsa dayanmaz Zeybekler. Kadınlarımız çalışmasa... ...ekili topraklarımızı... ...yaban otları boğacak. Açlıktan kırılacağız doğrusu. Anlaşılan yarana dokunduk muhtar amca. Yara bir değil ki Zeybekler. <gülüyor> Yalnız yokluk mu? Korku öldürecek bizi. Can korkusu, namus korkusu, gelecek korkusu. Oho, oho. Muhtarımız burasına kadar doluymuş meğer. Hadi Nuri. Sor soracağını da gidelim. Nedir? Zeliha. Karadonların kızı. Ee, ne olmuş Zeliha ya? Komşumdur, tanırım onu. Şey, acaba? Ee, e, hadi sorsana Nuri Zeybek. Neyse, sonra konuşuruz bunu. Boş ver, geçelim. Neden boş veriyorsun Nuri Neden geldik buraya? Vazgeçtim. Babası Çanakkale'de şehit düştü yetimin. Aklı başında yiğit bir kızdır. Anası da. Vazgeçtim Emin amca. Hadi, gidelim Ali. Hoppala... Neden çağırttık onu buraya Nuri? Zeliha dedin arkasını getirmedin. Kusatma Ali. Vazgeçtim dedim ya. İyi ya. Öyle olsun. Hoşçakal Emin amca. Yakında gelirim gene. Yolunuz açık olsun Zeybekler. Efe'ye selam götürün. Söylesen de söylemesen de ben anladım Nuri Zeybek. Zeliha'nın tozlu kirpiklerinin altında ışıl ışıl yanan gözleriyle kulaklarında yankılanan o gizemli sesi, Nuri Zeybi'nin uykularını kaçırıyordu. Onun pembe yanaklarına yansıyan onur kavgasına saygı duyuyor, yüreği kor ateşlerde yanıyordu. Öte yanda Padişah'ın Mustafa Kemal Paşa'yı hain ilan etmesine karşın, direniş bilincinin gelişmeye başladığı, düzenli ordu birliklerinin kurulmasına çalışıldığı, ...ve açılacak yeni meclis için seçimler yapılacağı haberleri yüreklere su serperken, çeşitli söylentiler kulaktan kulağa yayılıyordu. Hatta eski tarihli yıpranmış bir gazete elden ele dolaşırken, içindeki haberleri herkes işine geldiği gibi yorumladığından yeni söylentiler çıkıyordu. Bütün bunların fırtına öncesi sessizliğin belirtileri mi, yoksa yorgun umutların kıpırdanışları mı olduğunu kimse kestiremiyordu. Bu ortamda Zeliha'nın sözleri Nuri Zeybi'nin yüreğindeki aslanı uyandırmış, onu ne yapacağını bilemez hale getirmişti. Özgüvenine yeniden kavuşması için kendini kanıtlayacak etkili bir eyleme girişmeyi düşünmeye başlamıştı. Hem de gecikmeden. Ancak o zaman Zeliha'nın karşısına çıkarak dimdik, işte ben de senin gibi düşünüyorum, düşmana hesap sordum diyebilecekti. Fakat nasıl? Ne yapmalı, nasıl yapmalıydı ki, Başı yine göğe değmeli, Zeliha'nın yüreğine giden yolu açabilmeliydi. Bunu kimseye, hatta en yakın arkadaşı Ali'ye bile söylemedi. Caydırılmaktan, küçümsenmekten korkuyordu. Bu tek başına onun zaferi olmalıydı. Ama yine de danışacak birini aradı. Güvenilir, dürüst birini. Buldu da. Gitti, muhtarın kapısını çaldı. <Gülüyor> Nur Zeybek. Sen misin Zeybek? Bu saatte tek başına. Hayırdır inşallah. Hayırdır hayırdır. Merak etme. Akıl danışmaya geldim sana. Akıl mı? Aman Zeybek, akıl mı kaldı bende? Yaş etmiş, iş bitmiş. Biri çıksa da muhtarlığı alsa diye beklerim ben. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Otur şöyle otur. Sen bu yaşta bile akıllı geçinenlerin birkaçını cebinden çıkarırsın be Emin amca. Senin sevilen, ağzı sıkı, sözünün eri olduğunu bilmeyen mi var memlekette? Bu pöh pöhlü sözlerin altında bir şeyler kımıldıyor Zeybek. Geçenlerde tam konuşacakken vazgeçtim diyerek şaşırtmıştım beni. Şimdi söylersin belki. Bazen ben de tanıyamam kendimi. Kafamın içinde kırk tilki dolaşıyor, kırkı da birbiriyle hırlaşıyor bu günlerde. Aklımın yarısı dürtüyor beni, öteki yarısı yatıştırıyor. Gönlüm başka söylüyor, kafam başka. Ne yapmam gerektiğini sana danışmaya karar verdim sonunda. Beni merakta bırakma da söyle içinden geçeni oğlum. Olanları duydukça dumanım tütüyor Emin amca. Burnumdan soluyorum düşman aklıma geldikçe. Nefemi söyleyiz. Ama ne gelir elden? Benim elimden gelecek. Düşmana iyi bir ders vermek istiyorum. Tek başına mı? Tek başıma. Herkes böyle bilmeli. Benden istediğin ne? Bazı sabahlar düşmanın salla karşı kıyıya geçtiğini duydum. İşte orada. Öyle bir Osmanlı tokat atacağım ki onlara... Feleklerini şaşıracaklar İyi de kendini kolla Zeybek Avlayayım derken avlanma Kendimi kollamam için Hangi gün kaç kişi geleceklerini bilmeliyim Ağızlarını arasan da Aman yiğidim ki ben Ara sıra bana gelirler mi? Söylemezler ki bunu Söyleseler bile söyleyemem ki sana Benim fitlediğim anlar Köyle birlikte yakarlar beni Sizin kılınıza zarar gelmesini istemem Hiçbir bir şey bilmeyecek çünkü öbür dünyayı boylayacak hepsi. Yalnızca ikimiz bileceğiz bunu. Bir yığın arkadaşım varken neden tek başına Zeybek? Öyle. Bunu senden başka bilmesini istediğim biri daha var. Kim o? Nasıl desem bilmem ki. Neden böyle ikircikli konuşursun be yiğidim? Lafın kıyıcığına gelip neden vazgeçersin hep? O başka biri, o mu yoksa? Kim? Zeliha. Geçenlerde onu sormuş, sonra vazgeçtim deyip gitmiştin. Ah, bilsen Emin amca. Ona vurgunsun değil mi? Hem de nasıl. İçme bir ateş düştü ki, sünesi değil. Eğer bana bir şey olursa, olur ha çatışma bu. Ona sevdiğimi söyle Emin amca. Söz verirsin değil mi? Sen önce bana söz ver Zeybek, zor yok, kaçırma yok. Ha ee, bir de şunu kafana iyice sok. Ölmekte yok, tamam mı? Söz. Ben de söz veriyorum. Aydından bir düşman birliğinin daha geçtiğini görmüşler. Askerler, kamyonlar, toplar. Ne olacak bunun sonu Allah sen? Toparlanmadıkça umut yok. Şeytan diyor ki... ...bul bir tüfek, çık düşmanın karşısına. Sen mi? <gülüyor> Güldürme insanı Zeliha. Çocuk oyuncağı mı sanırsın sen bu işleri? Kız başına ne gelir elinden? Şeytan diyesiymiş ki... Şeytanı meyitanı bırak da sen kışlığını hazırlamaya bak. Kızım. Düşündükçe içim daralıyor valla. Düşünme öyleyse. Nasıl olsa düşünen çıkar senin yerine. Düşünen çıksa onca silahlı adam ayağa kalkardı hep birlikte. Kolay olsa dururlar mı? Düşmanın gücü belliyken hot be hot çıkılır mı ortaya? Neden çıkılmasın? Haklı olan biz miyiz onlar mı? Hakkı, haklıyı düşünen kim a çocuk? Koskoca padişah bile kullarım zor kullanmasın. Ne yapılacağını ben bilirim demiş. Bir bildiği olmasa böyle der mi? Hiçbir bildiği yok. Padişah dediğin adam hem düşmana göz yumuyor, hem Kemal Paşa'ya hain diyor. Ne demek bu? Nasılsınız çocuklar? İyiyiz Hafize abla. Hoş geldin. Hoş geldin Hafize. Hoş bulduk. Hasan'ımdan mektup geldi de. Zeliha'ya okutmaya geldim Aa, Gözün aydın kız Çoktandır haber alamadım diyordu. Ver de okuyalım İnşallah kendi çıkar gelir yakında Oku güzelim oku Hafize'm Bir tanem Seni çok özledim Ya ben, ya ben... Çocukları da çok özledim Anamı babamı hepinizi Sarı inek gebe diyordun Doğurdu mu Danası mı var, düvesi mi? Garibim neleri tasayı diyor, ta oralar. Ya hala Erzurum'da mı? Oradaydı ya. Şimdi nerededir bilmem. E ee, sonra Zeliha. Oraya gelir gelmez oğlanı sünnet ettirelim. Ah bir izin koparıp gelebilsem Altı yıldır gözümde tutuyorsun. Vah yiğidim vah. Biz de öyleyiz Hasanım. Aferin kız. Çok çabuk okuyorsun. Ee, siz de zamanında okuma yazmayı öğrenseydiniz ya. Öğrettiler de öğrenmedik mi kız? Sonra sonra bitir hadi şu mektubu Zeliha. Anamın babamın ellerinden çocukların gözlerinden öperim. Hadi hepiniz sağlıcakla kalın. Aa, bu mektubun tarihi tam dört ay olmuş yazılalı. Deme kız şimdiye kadar nerelerde sıkışmış kalmış Hasan'ımın mektubu. Neyse buna da şükür. Geç sağlık haberini aldım ya. Aldın ya aldın ya. O oralarda çile çekiyor... ...sen buralarda. Hepimiz acı çekiyoruz aslında. Bir bitseydi bu işkence. Altı yıl. Dile kolay. Kim bilir oralarda neler olup bitiyor. Bir ateşin içinde yanıyor memleket. O ateş sönse de... ...Hasan'ım dönse yanıma. Ateşi söndürmek için bizler de yollara düşmeliyiz. <gülüyor> ...kadınlarda maskar olacak kız... ...eski köye yeni adet mi getireceksin? Başka yolu var mı? Dün düşümde Kemal Paşa'nın ordusundaydım... ...elimde silah... ...atın üstünde dimdik duruyordu o dağ gibi... ...ardımda da bir yığın insan... Elindeki kılıcı şimşek gibi yanıp sönüyordu salladıkça. Babanın mektuplarını okudukça Kemal Paşa'ya tutulmuşsun sen kız. Çanakkale'de yaptığı gibi bir gün o pişman edecek düşmanı. Ah, keşke. Babamın da ödünü alacak öteki şehitlerin de. Aa, söylemeyi unuttum Zeliha. Hani tarlada çalışırken önünde çömelmediğin zeybek vardı ya. İşte o geçenlerde seni sormuş Fatma ablaya. Ne diye sormuş beni <gülüyor> Bir erkek bir kızı ne diye sorar güzelim <gülüyor> Gönlü kaydı desene Pek yakışıklıydı doğrusu Onda yürek varsa omzunda silah bizlere carçırt edeceğine Millicilere katılır da düşmanı sorar önce Tarlada bizi yakacak diye korkarken o kendini yakmış meğer Aman Nefis abla <gülüyor> Lafı döndürüp dolaştırıp oraya getiriyorsun hep Lafı oraya getiren ben miyim kız Seni soran ben miyim Cin işi şeytan işi, biri erkek biri dişi, samanlık seyran olur, kavuşunca iki kişi... <gülüyor> Bayıldım, <gülüyor> kimden duydun bu lafı Nefise? Aa, Emin amca bize doğru geliyor çocuklar, bir diyeceği var galiba. Hayrola Emin amca? Zeliha'ya bir çift sözüm var. Orada burada dikine dikine konuşuyor diye azıcık kulağımı mı bükecektin yoksa? Öyleyse iyi edersin doğrusu. Bu kız bir ateş. Yalnız bırakın bizi çocuklar. Baş başa görüşmek istiyorum onunla. Hadi ablalarım. Emin amcanın dediğini yapın. Belli ki önemli bir şey diyecek. Eh gidelim öyleyse. Hadi nefise. Merak ettim Emin amca. Ne var? Ee, bak kızım. Nur içinde yazsın. Babanın emanetisin sen. Ee, kızım hatta torunum sayılırsın. Başına bir iş gelsin istemem. Ne gibi bir iş Emin amca? Ee, e, senin korkusuz, gözü pek bir kız olduğunu biliyorum. Dönüslüğünü de. Dost var, düşman var. Ayağını denk atmalısın hep. E, dünyada kötüler çoğaldı çünkü. Hala ne olduğunu söylemedin Emin amca. Diyeceğim şu... O günlerde pek ortalıkta görünme yavrum. Çalışmaya da gitme. Ananın dizi dibinden ayrılma. Hakkımda bir şey mi duydun yoksa? O kadar bil işte. Çok şey gördüm şu dünyada. Çok şey öğrendim. Akla gelmedik tuzakla, yalan dolanla karşılaştım. Senin dilin altında bir şey var. Bir gözünle bir kulağın hep arkanda olsun demek istedim. Güzelliğin dillerde dolaşıyor. Ta düşman subayının kulağına kadar gitmiş. Sen ne diyorsun Emin amca? Dün evinize bakıp fısıldaştılar. Huylandım açıkçası. Evimize bakıp fısıldaştılar mı? Hı hı. Sağ ol Emin amca. Benim de senden bir dileğim var. Nedir kızım söyle. Bir silah. Hemen bir silah bul bana. Ne yap yap çabucak bir silah bul. Buradan tek tek avlayacağım bunları. Kiklik gibi. Burası yol geçen hanı mı be? Ne işiniz var bizim topraklarda? Tütünüm bitti. Ağzım zehir gibi. Ah, buz gibi bir kavun olmalıydı ki şimdi. İşim biter bitmez. Emin amca ile birlikte Zeliha'nın evine gider. İşte hesap sordum düşmandan derim. Bir diyeceğin kaldı mı Zeliha? <Gülüyor> Şimdi ne yapıyor acaba? Uyuyorsa düş görmekte? Düşün de beni görmesini isterdim. Beni sevmesini. Hep benimle olmasını. İçime doğuyor. Yangınım onu da yakacak yakında. İpeksiz saçları arasında dolaşacak parmaklarım. Bir ağırlık bastı ki. Göz değil değirmez aşağısında sanki. Yahu... Buraya uyumaya gelmedim ben. Çoğu gitti azı kaldı. <gülüyor> Menderes'in suyu ışıldamaya başladı. Sabah olacak neredeyse. Kurbağaların bu kadar güzel öttüklerini bilmezdim. Burak, burak, burak. Tam yeri ağrımaya başladı. Şafak gül rengi. Biraz sonra kül rengi sabah olacak. Dananın kuyruğunun kopmasına çok az kaldı. Ova aydınlanıyor yavaş yavaş. Aslan mavzerim benim. Beni mahcup etme sakın. Boşuna patlamak yok. Söz mü? Göreyim seni. İşte salçıda geldi. işinin başına geçti. Bir derinli çay olsaydı şimdi. Samsı çak. İşim bitince doğru çakırım kahvesine. Şimdiden çayın kokusu burnuma geldi. Ha, göründü benimkiler. O da ne? Beş kişiler. Üç bekliyordum. Olsun. Daha çaf çaflı olur. Tek başına beşini birden zımbalarsam sakız olurum ağızlarda birden. Zelya da aşk olsun der içinden. Boşuna diklenmişim ona. Yamanmış doğrusu. Gel bakalım aslan mazerim. İşte o an geldi. Göreyim seni. Gitgide yaklaşıyorlar. Biraz sonra öbür dünyaya göçüp gideceklerini bilmeden... Ee, ...bunun böyle olacağını anlamalıydılar. Önce öndeki. Ya. Biri gitti. Şaşırıp kaldı soysuzlar. Ah. Etti iki. Kaldı üç. Hepsi de yere yattılar. Ben ya. bugün yeri çabuk tutmalıyım. Mermi saklandı. Görürsünüz siz şimdi. Alın bakalım. Üçüncüsü de nalları dikti. Hadi aslanım Nuri. Oluyor bu iş. Lanet olsun. Omzum. Karnım. Oynam. Bedeninin birçok yerinden vurulan Nuri Zeybek yere düştü. Elleri mazerini aradı, bulamadı. Yaralarından akan kan toprağı ıslatıyordu. Güneşin kızıl ışıkları karşıdaki tepede oynaşmaya başlamıştı. Ötelerden Zeliha'nın nar çiçeği rengi gelinlikle kendine doğru koştuğunu görür gibi oldu. Bu onun dünyaya son bakışıydı. Bu sabah sal başında üç düşman askerini hakladıktan sonra ölen genci duydun mu Zeliha? Duydum çok sevindim. İşte o Ölürse seni sevdiğini söylememi istemişti dün benden. Ona söz verdim. Söylemeliyim. Adı Nuri Zeybek. Daha önce pamuk tarlasında görmüş seni. Pamuk tarlasında? Ha şu... Yiğit çocuktu. Yiğit olmasa çeker silahını vururdu beni. Ölçüyü kaçırdığını sen de biliyorsun öyleyse. Dayanamamıştım Emin amca. Düşman askerleri topraklarımızda cirit atarken dolaşmalarına, hele boş yere silah taşımalarına çok kızmıştım. Böylece o silahı boş yere taşımadığını gösterdi herkese. Keşke üç kişiyi öldürdükten sonra yaşayabildiğini de gösterseydi. Senin karşına başı dik çıkmak istediği belliydi. Vatanın karşısına demek istedin herhalde. Aynı kapıya çıkar. Bana silah buldun Meymin amca. Hı. E, hala düşünür müsün silahı? Şimdi daha çok. Zeybek örnek olamadıysa ...boşunu ölmüş sayılır. Kız. Sen rahmetli babanı da geçtin ataklıkta. Bu yaşa geldim. Senin gibi bir kız görmedim ben. Eski sen yamalığın bulunmaz senin. E, senin duvarda asılı tüfeğin e, ne olmuş? Neden durur boş yere orada? Gel bana ver onu Emin amca. Sen delisin kız. Sen bu yaşta kullanamayacağına göre. Tamam. Mavzerimi vereceğim sana. Fişekliğiyle birlikte. Yalnız söz ver önce. Kötülere karşı kullanacaksın onu. İyilere karşı silaha ne gerek var Emin amca? Heh el ayak kesilince bahçenizdeki hasırın altına bırakırım mavzeni. oradan al iyi bir yere sakla onu sakın silahın olduğunu kimseye söyleme A anana bile anladın mı tamam anladım sağ ol hadi hayırlısı ee, Ankara buradan çok mu uzak Emine amca Ankara mı ha? nereden çıktı şimdi bu işte Kemal Paşa orada oturuyormuş Meclis orada açılacakmış. Oo, atla bile günlerce sürer. Güneşin doğduğu yerlere yakındır Ankara. Yakın öyleyse... ...güneş şu karşıdaki tepenin ardından doğuyor Emin amca. Kız sen ya çok akıllısın ya da inadına deli. Karşıki tepenin ardından öbürsün sen... Seliha, demin samanlıktaki hasırın altında bir tüfek buldum. Kim koydu onu oraya? Ne olmuş ana? Koyan koymuş işte. Ne demek koyan koymuş? Bizim samanlıkta tüfeyin içine? E bakarsın bir gün işimize yarar ana. İşimize mi yarar? Nasıl? Bir, bir it döle kapımıza dayanırsa yaramaz mı? Onu oraya sen sakladın değil mi? Götüme etmişim sakladıysam? Kimden aldım? Emin amcadan istedim. O da verdi. Bana neden söylemedin? Kimseye söyleme diye söz aldı benden. Kız kimse miyim ben? Anamdan saklaman doğru mu? Hem neden veriyor tüfeğini sana Emin amca? Ha, bu işin içinde bir iş var ama ne? Büyütme ana. Elimizin altında bir silah bulunması kötü mü? Silah dediğin erkeğin eline yakışır kızım. Çoğunun eline yakışmıyor. Hem Emin amcanın elinde değildi ki silah. Duvarında asılı duruyordu boşu boşuna. Aman tanrım. Başından büyük laflar ediyorsun. Herkes gibi. Sen de beni çocuk sanırsın. Kızım. O işe yarar sandığın tüfek. Başımıza bela verir günün birinde. Aklından çıkarma bunu. Belanın tam göbeğindeyiz ana. Sen de bunu aklından çıkarma. Senin kulağına kar suyu mu kaçtı yoksa? Kulağıma bir şey kaçması gerekmiyor ana. Her bir şey apaçık ortada. Gözümüzü yumsak bile. Kulağımızı tıkasak bile ortada. Ah... Ne Hoş geldin Hafize abla. Yine Hasan dayıdan mektup mu geldi yoksa? Nerede o bolluk Zeliha? Üç beş ayda bir sağlık haberini alayım yeter. Hayırlısı. Hoş geldin. Geç geç otur şöyle Hafize. Sağ ol Halime abla. Nasılsın? Ee, şöyle böyle. Ağzımızda kan görene kızılcık şerbeti içtik diyoruz. Hep öyle. Bir gün her şey yoluna girer inşallah. Kendiliğinden girmeyeceğine göre... Kendiliğinden yoluna girecek diyen kim Zeliha? Bizim büyüklerde yan gelip yatmıyorlar ya. Değil mi Allah sen? Ama hem bunları düşünmek bize mi kalmış? Oldum bittim bu senin Zelihan'ın içinde başka bir ateş yanıyor Halima abla. <gülüyor> Başında kavak yerleri esiyor desene şuna. Ah anam kimse anlamıyor beni. <gülüyor> Gözüm görür ayağım tutarken bir baş göz diydim seni kızım. Ben neredeyim sen nerede? Baş közedeydim dedin de aklıma geldi. Duydun mu Zeliha? O sal başında üç düşman askerini öldürdü. Duydum duydum. Tarlada çalışırken yanımıza gelip bizden... daha doğrusu benden hesap soran Zeybek'miş o. Hesabı o değil sen sormuştun ona. Nasıl da korkmuştuk. Bu senin kızın bir ateş Halime abla. Eli silahlı Zeybek'i bile eşekten düşmüşe benzetti o zaman. Hı, öyleymiş söyledi. Aa, ne desem dinlemiyor beni. Zeybek aslan gibiydi hani. Gitti gepe genç. Onun gibi ne yiğitler gidiyor. Babam gibi o da şehit. Hasan'ım sağlıcakla dönebilseydi bari. Üçünü Zeybek. ikisine bir başkası. Birini öteki haklamayınca nasıl tükenir düşman? Hepimiz el birliği etmeyince... ...canından bezdirmeyince düşmanı... ...yüzümüz güler, dertlerimiz biter mi Hafize abla? Doğru emme. Ama... Ne gelir elimizden cancağızım? Değil mi ya? Hepimizin elinden bir şeyler gelir oysa. Bir şeyler gelmeli. Kim ne derse desin. Ben babamın öcünü almak için ortaya çıkmak istiyorum gayrı. Amanin ortaya çıkacakmış. Kız başınla cam pazarında işin ne senin yavrum? Bırak çocukluğu kömür gözlüm. Otur oturduğun yerde. Kendini düşünmüyorsan beni düşün bari. Önce şerefimizi düşünüyorum ana. Ee, nereye gidecekmişsin bakalım? Nerelerde arayacağız seni Ateşimde arayın beni Selaşın niye? Gitmiş, gitmiş Emin amca. Gitmiş kara gözlüm. Seliha mı? Başka kimim var ki? Neyim var ki yedimimden başka? Nereye gitmiş? Bilir miyim? Sen bilirsin nereye gittiğini. Ben nereden bilirim Halime kadın? Seninle konuşmuş. Tüpeğini bile vermişsin ona. ...yaptı demek en sonunda... ...ona akıl verdiysen... ...ya da sana danıştıysa... ...söyle Allah aşkına nereye gitmiş olabilir... ...ne olursun benden bir şey gizleme Emin amca ne olur... ...yerinde duramıyordu bana geldiğinde... ...Kemal Paşa dedi... ...Ankara dedi... Bildiğim bu... Oh ...Allah'ım aydın nere? ...Ankara nere? Kemal Paşa kim? O kim? Yapma demiştim ona. Kız başında sonu belirsiz bir yola çıkma demiştim. Beni dinler sanmıştım. Kimi dinledi ki o şimdiye kadar? İçinde koca bir ateş yanıyordu onun. Belli ki o ateş sürükleyip götürdü onu. Belki de korktuğumuz gibi çıkmaz Salime kadın. Akşama çıkıp geliverir <gülüyor> uysalca. Ona tüfeğini vermeyecektin Emin amca. Gepe genç bir tazenin eline tüfek verilir mi hiç? Çok yalvardı. E, <gülüyor> ben de kötüleri düşünerek... Her neyse her neyse onun oldu galiba. Bir şeyler yap bul kızımın ne olur Emin amca. Onsuz yapamam ben. Dur hele canım. D <gülüyor> düşünüp bir yol bulalım. Hemen bul gözünü seveyim. Hadi hemen bul hemen. <gülüyor> Susuyorsun. Senin de umudun yok değil mi? Gözlerini benden kaçırıyorsun Buluruz demiyorsun Yapma Allah aşkına halime kadın Ne gelir benim elimden ee, Zeliha'yı ne kadar çok sevdiğimi Bilmez misin Benim de çocuklarım torunlarım var Ana yüreğinin nasıl yandığını Bilmez miyim gidip Ona buna sorsan Muhtarsın dinlerler seni Kim kime Dumduma aydın Herkes kendi derdinde Öyleyse susup oturayım mı Emine amca? Bunu mu demek istersin? Babası onu sana emanet edip gitmişti askere. <gülüyor> Şimdi nasıl yatarsın kulağının üstüne? <gülüyor> Hadi güzel kızım. Ne olursun çıkarır karşıma. Şöyle bir dolaşıp geldim deyiver bir dönem. Çok bekletme beni. Canım, ciğerim. Dayanamam ben sensizliğe yavrum. Onun nereye gittiği hiç bilinemedi. Telli dede eteklerinde düşmanla çarpışırken gördüğünü söyleyenler de oldu. Nazilli yakınlarında Demirci Mehmet Efe'ye katıldığını duyanlar da. Denizli'de bir yük treninden inip çeşmede yüzünü yıkarken görenler çıktı. Omzunda iğreti duran mavzeriyle erkek kılığında bir genç kızın tepeye tırmandığını görenler de oldu. Hep doğuya doğru gitse de, güneşin doğduğu tepeyi aşıp Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştığını kimse göremedi. Ancak dağdaki çobanlar, durgun sularda onun yüzünü görür gibi olduklarını söylediler o günden beri. Yeller esip dallar sallandıkça onun sesini duydular kıpırdaşan yapraklarda. Duyarlı kulaklarda yankılanıp duran bir türkü oldu. O günden beri mırıldanır durur topraklar coşku içinde. Ülkemizde radyo yayıncılığının 70. yılı dolayısıyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 1997 yılında açtığı radyo oyunu yarışmasında üçüncülük ödülü alan Hidayet Sayın'ın yazdığı Ateşimde Arayın Beni adlı oyunu dinlediniz.